صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صل عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعي خيط نبشي من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يود حفظهما وهو العليم العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم شهيد الله انه لا اله الا La ilahe illallah al-aziz al-hakim ana ashhadu ma sha'idallah wa astawju allahi hadi shahada tawhidi ya'tu 'inda allahi inna dinana 'inda allahi al-islam sadaqa allahul azim allahumma fa'na bil qur'anil azim mubarakna fihi wal hamdulillahi rabbil alamin astawju allahi al al-qayyum hassantukum bil hayy al-qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'at ankum shurur wala hawla la quwwata illa billahi al al-azim Kıymetli dinleyenlerimiz, hemen birbirinizi haberdar edin. Allah rızası için dine davet niyetiyle. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimizin belli guvanni ve levayeten, bir ayet olsun, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime duyurun. Emrine imtisalen. Allah'a yardım edenlere Allah'a yardım edecek. Dine davet edenler iflah edecek, kurtulacak dünya ahiret. Ayetlerinin, hadislerinin müjdelerine dahil ve nail olmanız için hemen insanları haberdar edin. Sohbet başladı. Hadisi, şerifler ve ayet-i kerimeler okuyacağız. Ee, i̇nsanlar istifade etsin. Sofra kuruldu burada. Bu Kur'an sofrasıdır. Bu Mevla'nın sofrasıdır. Bir insan ziyafet hazırlayıp davet yaptığı zaman sofrasına gelinip e, ziyafetinde bulunulmasını sever. Eğer cömert ise. Çimriyce zaten hiç ziyafet vermez. Mevla Teala da el-Kur'an me'dübetullah hadis-i şerifte buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. Ayetler, hadisler hepsi vahidir. Hadislere de Allah Teala Habibine Cibril Emin'i vasıtasıyla veya kalbine ilham ile veya rüyada göstererek bildirmiştir. Hadis-i şerifler Kur'an'dan ayrı değildir. Ayrı gören kendi dinden ayrılır. وَنْ يُطَعَ الرَّسُولُ فَقَدَتَاءَ Allah. O peygambere kim itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Resul'e itaat Allah'a itaatten ayrılmaz. Bu itibarla siz bakmayın Mustafa İslam Peygamber Allah'ın vekili değildir demiş. Peygamber Allah'ın vekili değil. Ya Allah'ın elçisi zaten ne, vekili midir değil midir? Sen Muhammed Resulullah demiyor musun Müslüman değil misin? Ee, diyorsan zaten Allah'ın elçisi diyor sana. Vekillikten yüksek bir makam yani. Vekillik ne ya? Yani böyle şeylere itibar etmeyin. Bu insanların ağzının e, ayarı kaçmış, fermarı bozulmuş. Bunlar her şeyi konuşabilir. Siz dininize, imanınıza sahip çıkın. Çoluğunuzun, çocuğunuzun itikadına sahip çıkın. Bunlar her şey konuşurlar. Siz birbirinizi uyarın, uyandırın, haberdar edin, sohbet başladı. İmanımızı kurtarmak zamanındayız. Bir an Birden ölüm gelecek ahirete gideceğiz Onun için kazanan burada kazanıyor Kaybeden burada kaybediyor Hemen insanları haberdar edin Bir kişi bir kişi Allah için Bugün bir konsolosluğa gittim Yani bir Bazı işlemlerimiz vardı Kapıcısı Hocam seni dinliyoruz Nöbetçisi seni dinliyoruz Görevlisi seni dinliyoruz Belki 8-10 kişi orada muazzaf Hepsi seni dinliyoruz. Oradan insanlar geliyor, hanımım seni dinliyor. Öbürü geliyoruz, ben seni dinliyorum. Yani normal bir ortama giriyoruz. efendim. Karşılaştığımız insanların yarıdan fazlası e, dinlediklerini söylüyorlar. Sohbet dinlediklerini söylüyorlar. Bu neyle oluyor? Sizin vasıtanızla oluyor. Siz var ya siz. Allah'ın yardımcılarısınız. Dinin davetçilerisiniz. Ya Rabbi sen bizi hidayete ermiş ve insanları hidayete erdiren bahtiyar kullarından eyle. Duasına mazhar kimselersiniz. Hadis-i şeriftir Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem sadece kendisi için istemedi ki bizi buyurdu. Sahabeyi de kattı, ümmeti de kattı, bizi de kattı. Bu dua kimler hakkında kabul olunup tahakkuk ettiyse onlar insanların hidayetine çalışır. Bir kişi, beş kişi, on kişi demeden tek tek insanlara mesaj çeker. Fuzuli fuzuli şeylerde insanlara mesaj gönderenler. Niçin Allah ve Resulü'nün daveti için, ayet, hadis dinlemek için, ebedi ahireti selamete çıkartmak için, dünyanın belalarından korunmak için, kurulmuş olan bu Allah'ın sofrasına, ziyafetine, para istemiyoruz, tul istemiyoruz, bir şey satmıyoruz, bir şey pazarlamıyoruz. Benim sizden hiçbir menfaat beklentim yok. Sırf Allah için konuşmaya çalışıyorum. Peki e, böyle bir İttebi'û mellâ yese'elukum ecra ve hum muhtedûn diyor. Yasin-i Şerif okuyorsunuz. Hemen hemen ekseriyetiniz Yasin'i duymuşsunuz, bilirsiniz. Ya Habibine Hazretleri sahb Yasin yani Yasin suresinde adı bahsi geçen bir sayfayı, bir buçuk sayfa ve manzelnâdan da devam ediyor. Onun kavmi hakkında, onun başına gelen kıssa hakkında. Yasin-i Şerif gibi Kur'an'ın kalbi olan bir sureyi celile de bir buçuk sayfaya yakın ayetlerin kendisinden bahsettiği başına gelen kıssadan bahsettiği Habibi Neccar Hazretlerinin bu sözü bu sözü ibretliktir. İsa Aleyhisselam iki tane elçisini gönderdiği zaman Sadık ile Saduk isimleri onlar Antakya'da yatıyorlar kabirleri orada Habibi Neccar Hazretleri de Antakya'da yatıyor. Şimdiki Hatay yani adı. Biz ziyaret ettik. Kaç defa gitmişim. kabri ı şeriflerine ziyaret ettim. O iki elçi de şehit edildiler. Habib-i Hazretleri de şehit edildi. Kabirleri aynı. E, cami şeriftedir. İki elçinin İdarselna <gülüyor> ileymuthneyni Yasin'in arkasındaki ikinci sayfa Yasin'in başı onları anlatıyoruz. Biz onlara Antakyalılara iki tane elçi gönderdik de bu onları yalancı çıkarttılar. Yalancı dediler. Hz Neab İtfalizin. Üçüncü bir Şemun. üçüncüyle ile onları takviye ettik O uzun bir kısa bir, evvelceki bir sohbette anlatmıştım Şimdi belki görüntüsü o sohbetin yoksa da sesli şeyi var. Yasin Şerif derslerinde geçiyorum. İnternetlerde de belki bulabilirsiniz. Kısa tafsilatlıdır Çok ve e, hoştur, latiftir, aciptir, gariptir. Bu atik eremelerde bahsederken e, işte elçiler geldiği zaman Habib-i Neccar Hazretleri hemen iman ediyor ve kavmine nasihat ediyor, vaaz ediyor. Habib-i Neccar kimdir biliyor musunuz? Dirisi de vaaz etmiş, ölüsü de vaaz etmiş bir zattır. Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem onun hakkında "Vaaz da kavmı hayyen ve meytâ" buyurmuştur. Habib-i Neccar, Neccar marangoz demek. Mesleği de marangozlukla iştigal etmiş. O mübarek zat e, efendim hayattayken de kavmine vazetti, Öldükten sonra da kavmine nasihat etti. Kavminin iyiliğini istedi. Nasihat demek iyiliğini istemek demektir. Orada elçiler geldiği zaman onlardan e, mucize istemiştir. Yani sadık olmadıkları daha çocuğu hastaydı. Çocuğunu Allah'ın izniyle şifaya kavuşturunca e, iman etti. Hemen iman ettikten sonra onları aldı. O çobanlık yapıyordu şeyde. Ee, şehrin dışında onlar aldı beraber şehrin içine getirdi millet toplandı başlarına kimlerdir nelerdir o da anlattı i̇şte orada diyor ki o anlattığı cümlelerin içinde geçen kelamları ne kadar hak ve hakikat ki Allahu Teala onu Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresine koydu onun sözünü söylüyor ve <gülüyor> en uzak yerinden yani dışarıda çobanlık yaptığı için şehirden en uzak gücra köşeden bir adam geldi. Ezen kale ya kavmi murselin dedi ki ey benim milletim Allah'ın elçileri gelmişler bunlara tabi olun. Kitabınız yok, dininiz yok, imanınız yok. Nereye gidiyorsunuz dedi şaşırtmışsınız. Bunlara tabi olun. İşte oradaki nükteyi neden okudum? اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرَوْا وَهُمْ محتدون. Bir defa kime tabi olun? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Teşekkür beklemeyenlere tabi olun. Yani bunlar senden para istemiyor dedi. Ve aynı zamanda onlar mühtedün hidahate ermişler. Bir de adam hidahate ermiş mi? El-i sünnet mi değil mi? Bir adam el-i sünnet değilse ona tabi olmayın diyor Kur'an. Hidayet ermiş mühtediyse mühtedi ne demek hidayet ermiş. Hidayet ne? Hidayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Kainatın Efendi öyle buyuruyor. Bütün cuma hutbelerinde e, böyle yani bazı imamlarda duyuyorum. Esas e, hutbelerde vardır bu sünnette. Ve hayral hadiyetu Muhammed'in. Yolların, hidayetlerin, rehberliklerinin kaynağısı Muhammed'in hidayetidir, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani kainat efendisinin gösterdiği yoldur. Bu da ne demektir? Kur'an zaten belli. Kur'an açık, Kur'an ortada. Bu Kur'an'dan başka bir şey. Bu onun sünnetidir. Hediye ne demek? Hidayeti demek. Hidayeti ne demek? Sünneti demek. O bize milyonlarca hadis şerifle e, efendim yol gösteren, hidayet, rehberliği bıraktı, yaptı. Yaptı ve bu hadisleri ümmetine bıraktı aleyne hayral kitabı i kitabullah kitapların en hayırlısı Allah'ın kitabıdır ve gairu'l hiddiyetu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yolların en hayırlısı Muhammed'in sünnet ve cemaat yoludur. Çünkü kendisi hadis-i el cemaatu sordular kim senin yolun üzeredir? Cemaat itikadında olanlar. Evet. Bugün ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem kendisi? Men el cemaate şibran. El sünnet vel cemaattan karış ayrılan Beynemi cehennem cehennem cemaatlerine dahil olmuştur. Tirmizi hadise kendi buyurdu. Ve şerrul muhdesatuha. en kötüleri reform. Dinde yapılan reformlardır. İşte İslamoğlunun konuştuğu kader yok şu yok bu yok hiçbir Müslümanın hiçbir sahabenin kabul etmediği itikat. İşte muhdes, bidat yani dinde yenilik, reform. Eskiden var, eskisi mühim değil. Sahabe zamanında olmayan bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan bir inanç bitattır. İnanç bitattır. Sahabe-i kiramın inanmadığı bir şeye senin inanman yoldan çıkmandır demektir. Çünkü kainatın efendisi bize sallallahu aleyhi ve sellem aleykümül cema'a cumhurdan ve cemaattan yani ekseriyetin inancından ayrılmayın. Azam. En büyük karaltı kalabalığın itikadı üzere olun. Bugün de dünyada 2 milyara yakın Müslümanın ekseriyeti... ...yine cumhur ve cemaat ehl-i sünnettir. Şii, şusu, busu... ...vehabisi toplasan 200 milyon, 300 milyon... ...400 milyon eder. Ama bunun... E, ...bu üçte bile... ...bile tekabül etmez. Onun için siz cemaattan ayrılmayın bunu. Daha ne desin? Ehl-i sünnet itikadından... ...ayrılmayın. Bu ne demektir? İşlerin en şerlisi... ...sonradan icat edilen... ...yani inançta... ...araba yeni çıktı, uçak çıktı, füze çıktı... ...onu demiyor... İnançta, dinde, dinle ilgili bir şey yeni çıktı. Bu en şerli bir şey budur. Bundan sakının. İşte İslamoğlu, işte Mehmet Okuyan, işte Aziz Bayındır. Değil mi? Bütün bunlar e, görmüyorsun musun? Takvimleri değiştiriyor, imsakiye hale getiriyor. Bir saat daha millete oruç yedürtüyor. Ya dünyada böyle bir şey yok. Mekke, Medine'den tut, Fas'tan gir, Yemen'den çık. Bütün İslam aleminin yani en dip, en uç köşelerine kadar. Hiçbir yerde böyle bir imsakiye yok. Bu saatte kadar yiyen bir tane yani güneşe bu kadar az kalana kadar yiyen bir tane Müslüman yok dünyada şu anda. Ben diyor doğru yoldayım. E sana ne derler? Cemaattan ayrılmışsın, sapıtmışsın derler. Hadis-i Şerifler seni tasdik etmiyor, seni tekzip ediyor. Bütün kitaplar, dört mezhebin kitabı, Maturisi, Eş'arisi, selef Salihin, Geçmiş Büyükler, Hepsi kader, kader, kader, ve bil kaderi gayri şerri. Min allah Teala. Herkes çocukluktan ezberletilen bir amen tüsü var ya, sen bu amen tüylerini oynarsan, Milletin imanı ile oynarsın. Ve kullü muhdesin bid'atun. Dinde imanda itikatta çıkarılan her yenilik bid'attır. Yani yeni şeyler reform. Ve kullü bid'atun dalale. Dinde yeni ihtas edilen her bir fikir, inanç, hareket tavr, namaza da bir şey katamazsın, çıkaramaz 20 rekat, 8 rekat. E bid'at. Bütün sahabe 20 rekat kıldı. Bütün sahabe, tabi'in tabiin en hayırlı asır Hayır Kurun karni benim bu yaşadığım asır tüm bellidiğidiği ev ol sonra onları takip eden tabiin dönem sonra onları takip eden tebehit tabi daha demedi yani en hayırlı asır selefi salih'in dedim ilk üç asırdır yani hepsi ilk üç asırda zaten çoğu mumazzamlar müştelikler buhariler yani bütün muhaddisler müştelikler Efendim tabiin hepsi orada E sen orada 20 kat kılınmış bugüne kadar 1400 senedir böyle gelmiş 8 indiriyorsun her yenilik bit attır her bir bir dahaın Balale her bir at sapıklıktır sapıklık yani yoldan çıkmak saptı araba saptık yoldan den diyorsun bak saptın yol cennete giden yol sıraatın U ayrıldın, ayrııldın eh sıra takayım 5 vakit dua diyorsun bizi dost doğru yola ilet o sonra Allah' sana dost doğru yolu gösteriyor Sen ne yapıyorsun Beğenmedin bunu ya indirim yapıyorum veya bindirim yapıyorum. Ya arttırıyorsun ya eksiltiyorsun. Amentü'den kaderi çıkart 5'e indir. E, teravirden 8'e e, çıkart e, indir. Efendim 12 rekatı kaybet çıkar. Bu nedir arkadaş? Bu senin toplama çıkarma hesap tablon mu bu dünya? Her bir at sapıklıktır. Okul Her sapıklığın neticesi ateşte sonuçlanacaktır. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Hadis-i şerifin şerhinde o meti fırka yakında benim ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Kullu'n hepsi cehenneme girecektir. İlla vahide tek biri kurtulacak. 72'si cehenneme mutlaka girecek. Keravi de kılsa, namaz da kılsa, hacca da gitse, umre de yapsa, zekat da verse 72 fırkadan olanların hepsi cehennemliktir. Bu hadis-i şerif sünende, sahih sünende sabitdir. ve vesaire kaynaklarda var. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah menhum. Bu tek fırka fırkayı naciye. Yani kurtuluşa erecek olan fırka. Kimler ola? Ne buyurduk hâle? Hümüllezîne <gülüyor> alâma ene aleyhil yevme ve ashabi. Bugün ben hangi inanç ve amel üzereyim din bakımından? Benim ashabım, sahabem. Bak sahabem diyor. Dikkat et. Sen sahabeyi nasıl devre dışı bırakırsın? Benim çünkü cemaat sahabeden geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Sünnet. sahabelerin ittifak edip amel ettikleri de cemaat. Bugün ben yani hangi yoldayım? Sünnet. Sahabem hangi yolda bugün? Yani cemaat. Cemaattan ayrılmıyor. Hiçbir bakımdan cemaattan ayrılmıyor. İşte bugün ben ve sahabem hangi yoldaysak, kıyamete kadar o yolda devam edenler ancak onlar cehenneme uğramadan cennete girecek fırkayı aciyedir. Bunu çok okudum bazı adı şerif. Önümüzdeki e, tergibi terip dersleri tabii yapacağız inşallah yine bayramdan sonra e, bayram haftası tatil edilir zaten de her taraf herkes bir yere gidiyor e, ondan sonra başladığımız zaman tergibi terip hadis dersten hiç bırakmayın çünkü orada kitab sünne sünnet kitabına bak ihlası bitirdik sünnete geldik sünnet ne demek işte sünnet vel cemaat ne demek orada baya bir e, belki 90-100 küsur da olabilir hadis-i şerif okuyacağız ne demek yani hepsi sünnetin önemi eli sünnetin önemini anlatıyor hadis şerifleri toplamış Hafız Münziri Hazretleri. Aman sohbet kaçırmayalım. Aman sohbet kaçırmayalım Belki hidayatımız o sohbettedir. Ne biliyoruz? Bilmediğimiz için biz her birerlerini dinleyelim. Ya Mustafa Öztürk Şimşekler Hoca öyle diyor. Annem hemen der ki diyor Cübbelik Hoca'yı açın. Cübbelik Hoca'yı açın. Hiç durmaz diyor. Biz açıyoruz diyor. Bakıyoruz diyor sohbet tekrarı var. Diyoruz ki anne bu tekrardır. Tekrar olsun. Bir daha dinleyelim. Belki anlamadığımız bir şey vardı, Belki kaçırdığımız bir şey vardı. Bunları biliyor muyuz da aklımızda kaldı mı da tekrar dinlemiyoruz? Tabi dinleyeceğiz. Hiç kimseyi diyor dinlemez diyor. Seni dinler bir de tekrarında dinle. İşte akıllı kadın odur. Çünkü İmam Azam Efendimiz'e dediler bu kadar büyük alim nereden oldu? Buyurdu ki ben bir meseleyi bin kere dinlesem bin de birinci gibi dinlerim. Onun için de ne olmuş? Hafıza olmuş her tarafı beyin mağazam -ma olur Biz nasıl? Biz nasılız biliyor musun? Biz bir sohbeti dinleriz. Yan gel yay yaylanarak dinleriz. Oradan da çok bir şey anlamayız. Kafamıza zaten sorsan hoca ne konuştu? Çok güzel konuştu. Ya ne konuştu? Muhteva neydi? Ya ne bileyim işte ya aklıma pek bir şey kalmadı ama çok güzel konuştu deriz. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Bakıyoruz sarığım nasıl? Bir de bakıyoruz entaribe bir de şey. Ondan sonra da klima çalıştırmasam duramıyorum bir şeyin nemden sıcaktan. Klima çalıştırmasam boynum tabii ağrı geliyor. Boynum zaten illetlidir. İşte böyle bir şey takır, Boynumu sıcak tutsun falan. Şimdi bakıyor adam. Zıp zıp zıp dolanıyor. Bir de bakır. Şimdi bu atkıyı bir daha görürse ben bu sohbeti dinlemiştim diyecek. Tak geçecek. Halbuki başka sohbet. Tekrar olsa ne zararım var? Peki tekrar olmaması için anlat bakayım bu sohbettekileri. Hiçbir şey yok. E o zaman sen bunu anlayana kadar, anlatana kadar kaç daha tekrar etmen gerekiyor bir defa. Ders olarak. Onu boş Sen hemen bakacağım. Aa sarık aynı. Ulan ben 500 tane sarık takacak halim yok. Sohbetlerimiz, efendim senede kaç yüz tane sohbet yapıyoruz. Bir Ramazan'da 60 oluyor. Senede kaç yüz tane Her çapında ayrı sarık mı saracağım? E ne oldu? Aa sarık aynı geç. Atkısı aynı geç. Bize mantık bu böyle sohbet şuur olur mu ya sen ne buyuruluyor ne duyuruluyor benden tebliğ yapın buyuruluyor insanları arayın ulaştırın buyuruluyor ne kolay imkanlar var elinizde WhatsApp'ıdır mesajıdır bilmemesidir hemen yazıyorsun mil sana atıyorsun dakikada ulaşıyor sahabe-i aylarca yol gittiler buğaralara Semerkantlere Çinlere gittiler adalara gittiler o günkü imkansızlıklar ve o günkü zor şartlar altında Bugün kazana gidiyorsun Rusya'da sahabe var Bütün dünyaya o sahabe-i gittiler Sen buradan Mesaj atıp yazmakla bile Sohbet adresi verip insana hidayetine vesile olabilecek imkana sahibiken O kadar ufak bir zahmete bile Allah için ve din için katlanmıyorsun Bu çok kötü bir şey Bu bencillik Bu insanlar hidayet bulmasın demek ya Bu merhametsizlik milletsel gibi cehenneme gidiyor. Adam da diyor ki gitsinler boşver. Cennette daha geniş yerler pise kalır. Bir şey diyeceğim şimdi korucu ağzınıza demeyin. Ne sana kalır cennette böyle yer? Millete acımayan... La erham, la erham. Acımayan acınılmaz. Sana Allah merhamet eder misin? Ne yaptın böyle ya? Mutlaka bu de idareine sebep olacağız. Bak orada kaç tane gençle bugün karşılaştım. Hocam bir şeyler biliyordum ama dedi. Ne kadar bilmediklerimi öğrendim. Nelerimi düzelttim, nelerimi düzelttim. Yani kaç tane bir yolda gidiyorum. Tabi ekseri insanlarla çok içli dışlı yollarda yürüyemiyor. Mecbur olsa bir yere gidiyoruz. Ama insanlar sohbete muhtaç ya. İnsanlar ekmekten ziyade sudan ziyade sohbete muhtaç. Bugün itikatları bozulmak üzere. Amelleri bozulmak üzere. Mezhepsizler çirit atıyor televizyonlarda ya. Çirit atıyor. Onun için siz bu sohbetleri terk etmeyin. İnsanları hidayet eden hidayete ermiş. Şimdi bak. Ücret istemeyenlere tabi olun. Yani ben size para istemiyorum, pul istemiyorum. Şu kitabımı alma, almazsanız sohbeti dinlemeyin demiyorum. Facebook'ta sitemizde var 3 milyona yakın insan bir üye olun demiyoruz. Bir kuruş üyelik istemiyoruz. Efendim reklam bile koymuyoruz. Neden? Çünkü siz ücret istemeyenlere tabi olun. Onlar hidayete ermiş olanlardır. Kim ehl-i sünnet üzere ise... Mühtedün hidayeten ve gayr-ı Muhammed. Hidayetlerinden hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetidir. O sahabenin cemaatidir. Ona kim tabi ise ona tabi olun diyor Kur'an söylüyor bunu. Kader yok diyenin sohbeti dinlenir mi ya? Meryem validemize çift cinsiyetli diyen Mehmet Okya'nın konuşması dinlenir mi? Kur'an nehyediyor. Hidayete ermemişlere tabi olmayın buyuruyor. Sizi saptırırlar buyuruyor. İşte durum bu habib böyle vaaz edince şehit ettiler. Şehit edilince vefat etti. İnni amentü bi rabbikum fesma'un Bensin Rabbinize iman ettim. Ey Allah'ın Resulleri, Elçileri İsa Aleyhisselam'ın havarileri dedi. Fesma'un millete de döndü dedi. Beni duyun, şahit olun. Ahirette bana şahit olun. Siz gavur kalsanız da ben Müslüman kalıyorum. Müslüman oldum, iman ettim. Yani bir zaman evvel etti yani bir arada birkaç saatler evvel etti ama beni dinleyin ve yani bana şahit olun. İyidir kulül cennet. Orada onu öldürdüler. Öldürülür öldürülmez mevla buyuruyor ona ne dendi? Buyur cennete girdendi dendi. Hemen orada da cesedi şerifi bedeni şerifi ta toprakta kanlar içindeyken ruhuna hemen ne dendi? Sorgusuz, sualsiz, hesapsız, kitapsız bizim canımız çıkacak. Cennete girebileceğiz mi bakalım? Girene kadar da neler çekeceğiz? Ona hemen ne dendi? Buyur cennete gir dendi. Kale o ne dedi? Bak öldükten sonra vaaz etti. Neden? Bu sözü öldükten sonra çünkü cennete gir denmek ruha deniyor. Öldükten sonra olur o. Çünkü bedenimizde bize gel cennete gir kimse denmiyor ölürken. Ruhuna deniyor. Demek Ölmüş. Öldükten sonra ne dedi? Bak Kur'an söylüyor. Şimdi bu ayetler Yasin Şerif'le 1400 senedir ve bundan sonra kıyamete kadar okunacak mı? Okunacak. Şimdi bu söz ne oldu? Vaaz oldu. İşte onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dirisi de kavmine vaaz etti. Ölüsü de vaaz etti. Ölüsünün vaazı kavminin sınırlı kalmadı Antakyalılarla. Bugün bütün dünya 1400 senedir onun bu vaazını Yasin Şerif'te devamlı okuyor, dinliyor. Ya aleytek lavmi Ah ne olaydı keşke benim kavmim bilseydiler. Onlara acıyor yine kendisini şehit edenlere acıyor ve diyor ki bima gafarli Rabbi wa jaleni Rabbim beni bütün affetti, Rabbim beni ikrama eren, ikrama mazhar olan cennetiyle cemaliyle müşerref olan kullarına ilhak Ay neyi kaybettiler? Vah ne zarar içindeler? Öyle kafir ölürseler cehenneme gidecekler. Burada Rabbimin ne ikramları lütufları var. Ah keşke kavmim de bilseydiler. İman etseydiler. Hidayete gelseydiler. Onlar da cennete girseydiler. Cemalini görseydiler. Nasıl Allah'ın dostları düşmanlarına bile merhamet ediyor. Siz niye sevdiklerinizi acımıyorsunuz? Siz niye çocuk sohbet dinletmiyorsunuz? Siz niye millete mesaj çekip telefon açmıyorsunuz? Sohbet başladı. Ayet hadis okunuyor demiyorsunuz. Dostlar düşmanlarını bile idaatine davet tebliğ yaptılar. Öldükten sonra bile temenni dua yaptılar. Siz şu anda hayattayken seviyorum dediğiniz insanların bile cennette gelip sizle cem olmasını istemiyorsanız merhametsizsiniz, vicdansızsınız. Bunun başka bir izahı yok. Cehenneme giderken adama bakılıp gülünmez. Onun için mutlaka insanları haberdar et. Şimdi hadis-i şerife başlayacağım. Biraz ara veriyoruz. O hadis-i şerifi kaçırmasınlar. Bütün insanlara duyurun. Allah razı olsun. Allah tasikayılı muratlarınıza ulaştırsın. Amin.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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd olsun. Salat ve selam ala seyyidina Resulullah ve ala ali ve sahabe-i Kardeşlerim, şimdi iftara kadar ezana kadar bir hadis-i şerif okuyacağım. Biraz uzunca bir hadis-i şerif, yarım sayfa kadardır. İnşallah bitiririz. Bu hadis-i şerifte bize çok eee alimler, marifetler ve işaretler ve bişaretler mevcuttur. Yani çok müjde alacağız. Inşallah.